Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programında daha sizlerle bir aradayız. Ee, Ömer Madra'dan e, topa aldık. Devam edelim şimdi. Yine Yerküren'in en önemli sorunlarından birini konuşacağız bugün. Ee, pandemi yasakları bitti. Yeni normale alışmaya çalışıyoruz ama radyo açısından çok alıştığımı e, söyleyemem doğrusu. Aylardır. Evden yayın yapıyoruz. Bu programları radyonun gönüllü programcıları evlerinden programları sürdürmeye devam ediyor. Ama biz radyoyu çok özledik. Ömer Madro tamam her şey normale döndü dediği anda radyomuza, stüdyomuzdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bu arada da siz, e, programlarımızı aksatmadan sizlere bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugün 18 Haziran 2020 ama dün 17 Haziran'dı. Dün çok önemli bir gündü. Ee, benim de gazeteciliğe başladığımda ilk e, öğrendiğim konulardan biriydi. Dün neydi? Dün dünya çölleşme ve kuraklıkla mücadele günüydü. Yeryüzünün bence en önemli sorunların başında. Her gün üzerine basıp gerçi metropollerde pek üzerine basamıyoruz ama toprak meselesi çok önemli. Her yıl milyonlarca top, ton toprağı Türkiye'den milyarlarca ton toprağa da. E, yer küreden kaybediyoruz bugün bunu konuşacağız tabii ki bunu kimin konu, kiminle konuşacağız e, tema Vakfı ile konuşacağız Herhalde kuruluşundan bu yana e, en büyük amacı e, bunu bu konuda mücadele etmek adı zaten erizyonla mücadele e, kırsal kalkınma bölüm başkanı Hikmet Öztürk var telefon attığımızda. E, ben kendisiyle yıllardır e, konuşuyorum. Başucu kaynaklarımdan biri benim. O yüzden Hikmet abi diyeceğim. E, Hikmet abi e, hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk Serkan'cim. E, çok teşekkür ben ederim. Ben çok fazla konuya girmedim ama şunu da söylemek istiyorum. Profesyonel gazeteciye başladım da Radikal'de. Zannedersem 2007 yılıydı. İlk gittiğim şehir dışı işlerinden biri benim. E, bu konuyla alakalıydı Konya Karapınar'a gitmiştim Türkiye'de Konya Karapınar e, tam çöl sayılıyor mu bilmiyorum Hikmet abi sen söylersin bize e, ama çölleşmeyle mücadele çöl olan bir alanda tarım yapıldığında nasıl aslında e, bu konuda mücadele edildiğinde kazanıldığını da gösteren en güzel örneklerden biriydi ama o gezinin benim için anlamı şuydu lütfen bu konuda başlayalım e, Hikmet abi yani toprak nedir Toprağın aslında ne olduğunu biz çok farkında değiliz normal vatandaşlar toprak bizim için ne kadar önemli o verimli kısmı e, kaç santim 25 santimi zannedersem kaç yüzyılda oluşuyor ve bir erozyon sonucunda nelere neleri yitirip gidiyoruz? bir toprak kayması dediğimiz şeyde neyi yitirip gidiyoruz önce hani meseleleri çok sorunları konuşmadan bize bunu anlatırsan çünkü sen benim Bilgi Üniversitesi'nin dersime de gelmiştin bunu öğrencilere de çok iyi anlattın ve benim aklımda yıllardır yer etti ve herkesin bilmesini öğrenmesini ben arzu ediyorum bu konunun sözü şimdi sana bırakıyorum Hikmet abi. Teşekkür ederim. Biz onursal kurucu başkanımız rahmetli Hayrettin Karaca'nın ifade ettiği gibi toprak toprak toprak diyoruz hep. Neden bunu diyoruz? Ee, şöyle düşünelim, ee, dünyanın en ince e, karasal tabakasını incecik kaplayan bu incecik tabakayı şöyle sıyırıp atıp yok ettiğimizde karada hiçbir canlının olmayacağını, yaşayamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Artı ne oksijen olacak, ok okyanuslardan gelen oksijen dışında, e, ne karada yaşayan canlılar için gıda olacak, ne de suyun yağmur yağsa bile düzenli bir şekilde temizlenmiş ve içerisinde bizim için yarayışlı mineraller olan suya ulaşabiliyor olacağız. Yani toprak varsa yaşam var, toprak yoksa yaşam yok. Bu insan için değil, karadaki tüm canlılar için. Ama bu <gülüyor> e, incecik zar gibi e, kaplayan bu tabaka dünyamızın, Öyle kolay oluşmuyor. Bir santimetrelik toprağın oluşması için yaklaşık 250-300 yıl. İklim ve şey şartlarına bağlıyor. Bin yıllık bir süre geçenler de var. Bugün sadece tarımsal üretim için, yani buğday üretimi için esas alalım. 40 santimetrelik bir toprak yeterli olabilir. Buğday üretimi için 40 santimetre çarpı 200 yaklaşık 8 bin yıllık bir süreç geçmesi lazım. Peki bu nasıl bir yapıya sahip? Toprak dediğimiz şey sadece kum, kil, toz parçalarından oluşan bir yapı değil. Toprak içerisinde canlılar olan, içerisinde organik madde ihtiva eden, yaşayan bir ekosistem ve bunun içerisinde ideal bir tarım toprağında mesela %3 oranında en az organik madde miktarı olması istenir. Bu organik ve toprağın bu %3'lük kısmını şeyden çıkardığınızda topraktan çıkardığınızda geriye de zaten toprak kalmaz. O zaman şeyde Ay'dakileri Ay'dakilerin jeolojik yapısı dünyadan çok farklı değil. Ama onlara toprak diyemiyoruz. Çünkü toprağı toprak yapar o içerisindeki e, canlılar e, hı hı. ve içerisindeki organik madde. Çok önemli bu organik madde. Neden? E, e, toprağın organik maddesini yüzde bir oranında artırırsanız bir dekar arazide 17 metreküp su tutabilirsiniz toprağın içerisinde. Bu şu demek. Ee, çok daha fazla üzerinde yer alan bitkiler için elverişli su haline e, su depolamak demek toprakta. Toprağın verebilirliğinin artması demek. Ayrıca üzeri organik madde miktarı içerisindeki e, organik madde içerisindeki canlılar tarafından ayrıştırılıyor e, ve e, bitkiye yararlı hale gelebiliyor. Mesela bizim de organizmamızda Dahil bütün canlıların, proteinlerinin temel taşı azottur. O yüzden azot hı hı. önemli bir besin maddedir. Peki biz bu azotu nereden alıyoruz? Ee, tükettiğimiz bitkilerden alıyoruz. Bitki nereden alıyor? Havada atmosfarda %78 oranında azot olmasına rağmen havadan oksijeni alamıyor. Nereden alacak? Ya havadaki oksijeni yakalayan bakteriler ve mikroorganizmalar toprağa bitkinin yarayışlı hali olan nitrit ya da nitrat formuna getirecek. Ya da oradaki organik maddeler ayrıştırılarak bitkinin yararlanabilir halini e, nitrit ya da nitrata dönüştürülmesiyle alabilecek. Dolayısıyla oradaki o mikroorganizmalar olmasa o bitkileri yetişme şansı da yok. O nedenle... Organik maddenin olduğu yer mineral besin maddeleri bakımından en yüksek olan yer. Besleyiciliği en yüksek olan yer. Canlıların oradaki toprağa hayat veren canlıların e, yaşaması için gerekli gıdayı ve ortamın sağlanmasını sağlayan bir e, madde. Dolayısıyla bu madde e, toprağında neresinde en fazla? E, üst kısmında fazla. <gülüyor> erozyon biz... e, yani hepsini kaybediyoruz değil mi? Ortalama bir erozyonda o, o toprağın üst kısmındaki e, minerallerin tamamını mı kayboluyor? Kaç santim mi kayboluyor? Böyle bir istatistik var mı? Şöyle ifade edeyim. E, Erezyonla taşınan miktar, organik madde miktarı kalan e, topraktaki organik madde miktarının 3 ile 5 katı. Yani biz Azot, fosfor bakımından zengin içerikli, içerikli olan üst toprağı kaybettiğimizde geriye zaten giderek verimsiz e, bir e, e, hal alıyor. O nedenle erozyon, toprak verimliliğinin e, azalmasında ve çölleşmede bütün dünyada, ülkemizde dünyada 25 milyar ton toprak ka, e, taşınıyor. Türkiye'de de bu oran çok yüksek. E, erozyon şöyle diyeyim sadece Çoru havzasında e, e, ki taşınan toprak miktarı da şöyle ifade edebilirim. 5 yılda 1 cm toprak kaybediyoruz. O kadar yüksek ve eğimliliğin azaldığı e, ol alanlarda verimlilik kaybı ise %30. Neden özellikle Çoru havzası? Hem buradan girelim. Bir de e, benim bildiğim kadarıyla işte son yıllarda aslında hem erozyon en büyük sorunumuz ama bir yandan da e, iyi bir mücadele var. Erezyonla mücadele konusunda bir Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlük kurulmuş. E, stratejiler evet. geliştiriliyor, bir harita çıkarılmış. Yani sorunun ne olduğunu bilmek de önemli. Bu anlamdaki, e, sormak istediğim soru, Çoruk'tan başlayalım. Türkiye'nin en riskli yerleri neresi ve sonrasında da mücadele konusunda yeterli miyiz, değil miyiz? E, ona geçelim. Evet. Ee, Çoruk'tan başladım. Çünkü, çünkü erozyonluk en büyük etkenlerden bir tanesi arazi eğimi. Ee, mevcut erozyon içerisindeki e, erozyonu tetikleyen şartlarının yüzde 49'u eğimden ileri geliyor. Ee, eğimden. Eğim arttıkça e, suyun e, yüzeyde tutma hızı da taşı gücü de arttığı için erozyon gücü artıyor. O nedenle oradan başladım ama beraberinde Ege bölgesinde, Fırat, Havza'da yani erozyon olmayan Türkiye'nin hiçbir yeri yok. Tarım alanlarının %39'unda, mera alanlarının %54'ünde erozyon var. Ee, ve e, bu Türkiye'deki taşınan erozyona uğrayan e, toprak miktarı ise 642 milyon ton. Yine biz bunu Çoruh havzasındaki örneği şey yaparsak, hesapla bir hesaplama yaparsak, Türkiye'de de 16 yılda bir santimetre to, toprağı kaybediyoruz demektir. Şeyin en az olduğu alanlar, eğimin çok düşük olduğu ovalık alanlar, hı hı. E, erozyonun en az olduğu alanlar. Bir ee, e, bu konuda bir rakam verebilir miyiz hani kıyaslama açısından yani Avrupa'da nasıl dünyada nasıl e, toprak kaybı konusunda dünyadaki sıralamamız nedir onu anlamamız açısından. Şöyle diyeyim bizim Türkiye'de ürettiğimiz erozyon miktarı tüm Avrupa kıtasında üretilen erozyon miktarından daha yüksek. Türkiye'nin karasal yüz ala, yüz ölçümü alanı dünyanın yüz ölçümü ara alanına e, oranladığımızda binde 5 civarında. Ama ürettiğimiz evet. erozyon %3,5. Yani toplam erozyon yani, ayımız %3,5. Bir çok, kıta kadar neredeyse e, erozyona uğruyor topraklarımız. Bunun altını Elbette, çizmek lazım. Hakikaten evet. yani çok önemli. Avrupa kıtasında işte bilmem kaç tane 30 küsür ülke var. Bütün ülkelerin hani arazi yapısı bazı ülkeler düz ama İsviçre hep dağlık bir arazi. Bir sürü dağlık evet. arazi var. Yani tüm ee, Avrupa kıtasındaki e, erozyon miktarından daha fazla, yani oradakine yakın bir erozyonumuz, erozyonla toprak kaybı söz konusu. Bu çok ciddi bir şey. Yani burada sadece e, iklim koşulları, işte doğal şartların olduğundan bahsetmek de söz konusu değil herhalde. Evet, aslında erozyonun en önemli şeyi e, engellemenin yolu üzerindeki bitki örtüsü. Yani siz ormanları koruduğunuzda, meralarınızda yeterli ot çeşitliliği, ot örtüsü olduğunda o bitkiler kökleriyle toprağı sarıyorlar ve suya karşı toprağın erozyon direncini artırıyorlar, taşınmasını engelliyorlar. O açıdan baktığımızda bizim ee, topraklarımız bir İsviçre'yle kıyasladığında İsviçre'nin dağları evet yukarıdaki orman üstü zondan taşınan kısmen bir şey var ama o çok önemli değil. Aşağıda o, o ormanlar tarafından tutuluyor. Hı -hı. ve Dolayısıyla taşınan miktar e, çok azalıyor. Dereleri pırıl pırıl akıyor. Biz ne zaman yağmur yağsa her şeye bakalım. E, akan derelere bakalım. Rahmetli Hayrettin da Yağmurda en fazla onlara bakardı, toprak gidiyor, toprak e, kayboluyor diye üzülürdü. Biz aslında derelerimizde, ırmaklarımızda taşınan toprağı görürüz. E, asıl Doğru, olsun. yani biz baktığımız Bakın zaman bulanık çamur görürüz ama o aslında evet, bir, evet. Bir, bir erozyon bir, bir bir nevi erozyon, bir toprak kaybı. Evet, şimdi mesela ormanlarımızın yapısına bakalım. Şu an itibariyle ormanlarımız, orman alanlarımızın yaklaşık yüzde 48'i, yani yüz, yarısı diyelim, çok, çok bozuk karakterli dediğimiz bizim ormancılıkta ya da şimdi boşluklu kapalı diye de ifade ediliyor. Toprağı örtme derecesinin çok düşük oldu. Yani oradaki mevcut ağaç türlerinin toprağı örtme oranı yüzde ondan daha az. Bu ne demek? Yüzde doksanı arazinin yüzde doksanı erozyona maruz kalıyor demek. Hı hı. Bu örtüden uzak olduğu için Türkiye'de erozyon miktarı çok fazla. O anlamda da Türkiye'de çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğünün olması da en önemli sorunlarımız olduğu için isabetli. Yani bizim en büyük derdimiz hem erozyon hem beraberinde e, bunun yanında hem e, tarım kimyasalları, aşırı gübre kullanımı, pestisit kullanımı, e, yanlış toprak işleme, e, aş yanlış sulamayla olan tuzlanma nedeniyle olan toprak bozulumu bir diğer anlamıyla çölleşme. Yani hı hı. burada şeyin de altını çizmek isterim. Çok önemli olduğu için çölleşme denildiğinde herkes zannediyor ki böyle kum fırtınalarının olduğu İçerisinde develerin gezdiği e, e, sahra çölü gibi bir yer olması anlaşılıyor. O değil çölleşme. Çölleşme, arazinin üretkenliğinin, verimliliğinin, bizim için ürettiği hizmetlerin, su üretim fonksiyonunun, gıda üretim fonksiyonunun az, e, e, azalması, e, beraberinde biyolojik içerisindeki biyolojik çeşitliliğin yok olması sadece karalarla da ilgili değil, kara alanlarındaki e, sulak alanlarında kapsıyor. Burada da eğer sulak alanlarında bir bozulma ya da e, su seviyesine dünerme, e, düşme ya da e, sulak alanlarının kaygı söz konusu olduğunda bunlar da doğrudan bir e, arazi tahribatı kurak bölgelerde oluştuğu için de çölleşme diyoruz. Çölleşme hmm. aslında toprağın, arazinin, üretkenliğinin, ürettiği hizmetlerin azalması demek. Kim için? bu e, Gezegenli canlar için ürettiği hizmetler kadar insanlar için ürettiği hizmetlerin de azalması demek. Türkiye'de, demek ki, Türkiye'de bu anlamda çöl var mı? Gerçek anlamda tamamen e, bu üretkenliğinden ilgi e, sağlayamayan toprak parçaları var mı? Yok çünkü çöl aslında dediğimiz bir biyom. Yıllık yağışın 200 milimetrenin altında olan yerleri diyoruz ama ona yakın olan yerler. Konya, Karapınar, iyidir Iğdır, elindeki Iğdır da bunun içerisine dahil. İç Anadolu bölgesi ve Iğdır bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ve dikkatinizi çekerse yaz aylarında Konya havasından geçtiğinizde rüzgarlı bir günde çok sayıda toprağın rüzgarlarla taşındığını görürsünüz. Evet. Bu anlamda şöyle en yakın olan yerlerimiz buralar. Evet. Çölleşme riskinin en yüksek olduğu yerler de buralar bölgeler. İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Iğdır yöresi ili. Ama beraberinde Ege Bölgesi, Gediz Havzası da bunun içerisine dahil ediliyor. Toplamda çölleşme riski orta ve yüksek derecelik alanlarımız %49. Peki, şimdi şunu sormak istiyorum. İyi bir mücadele biçimimiz var mı? Bir genel müdürlük var bu konuda kurulmuş dünyada örnek bir devlet birimi olduğunu söylüyoruz. Ama e, sorunlara baktığımızda yani doğal şartların dışında orman alanların, meral alanlarının çeşitli nedenlerle yok edilmesi, yanlış toprak kullanımı, kimyasal kullanım, yanlış sulama, yanlış hekim hep insan kaynaklı hatalar var. Şimdi bu insan kaynaklı hataların önüne geçmek için herhalde burada devletin daha fazla tamam bilinçli e, kullanım gerekli ama bu konuda da bir takım tedbirlerin ve kontrollerin yapılması gerekiyor. Bu anlamda yeterli mi? E, değil mi nedir durum aslında bunu iki e, etapta inceleyelim e, bir ormanlık alanlar e, bir de tarım arazileri dediğimiz meralar ve e, şeyler e, ekim yaptığımız ekili tarım arazilerimiz e, orman alanlarında e, erozyon kontrol çalışmaları tarım alanlarına kıyaslandığında daha fazla yapılıyor özellikle bu da önemli çünkü meyilin yüksek olduğu arazilerde bizim ormanlık alanlarımız ağırlıklı olarak. O alanlarda erozyon kontrol çalışmaları yapılıyor. Yeterli mi? Değil. Daha çok e, erozyon kontrol çalışması ve ağaçlandırma çalışmasına ihtiyacı var bu Hı. ülkemizin. E, tarım alanlarına baktığımızda ise tarım alanlarında bir şey var. E, kontrolsüzlük diye, e, ve sahipsizlik diyebiliriz. Çünkü bu tarafta orman alanlarında erozyon kontrol çalışmaları devlet tarafından yapılırken özel mülkiyetinde olan tarım arazileri de hazine arazi, meralar hariç e, üreticinin şeyinde yani üretici isterse bu çalışmaları yapar. Zaten üretici e, kırsal kesimin özellikle ülkemizin gelir düzeyi düşük olan e, kırsal kesimde sahip <gülüyor> e, üreticilerin bunu yapması çok olanaklı değil. O nedenle bence bunun yapılabilmesi için yeterli kaynak transferinin yapılması lazım. Aynı zamanda diğer kasit, aşırı kimyasal kullanımı ve aşırı su kullanımını engelleyecek tedbirlerin de alınması lazım. Tarım Bakanlığı hı hı. su kullanımını azaltmak için basınçlı sistemleri test edilmesine yönelik bir desteği var. Üreticilere %50 seviyesinde hibe destekler veriyor projelerine. Ama evet. bunlar yeterli değil. Yine aşırı su kullanımı e, ortadan kalkmış değil. E, 2000'li yıllardaki e, tamamen dolu olan Akşehir gölü şu an itibariyle ölmek üzere. E, evet. Sular neredeyse tamamen çekilmiş. Tuz gölünün yüzde ezisi şu an itibariyle kurumuş durumda. Eğirdir e, gölünün e, 24 metrelik su seviyesi 9 metreye kadar inmiş durumda. Bu şunu gösteriyor. Bir, bu sulak alanlara gelen e, suyun önünü yaptığımız barajlarla kesiyoruz, akışı engelliyoruz. İki, tarımda aşırı su kullanım nedeniyle de yok ediyoruz. Aslında bu sular o kadar önemli ki, yeraltı suları ve şeyler, biz kurak, kuraklıktan bugün önümüzde çok ciddi kuraklık tehlikeleriyle, iklim değişikliği nedeniyle karşılaşma durumundayız. Bu kuraklık azaltmanın yollarında başvuracağımız sigorta aslında yer altı su kaynakları. Dolayısıyla onu biz, biz sigorta olarak hiç kullanmadan tutabilirsek ya da sürdürülebilir bir şekilde seviyesinde azalmasını e, engelleyebilirsek, obrukların oluşmasını engelleyebilirsek, yarın o kurak bölgelerdeki insanların su ihtiyaçlarının oralardan karşılanması ya da tarımsal ihtiyaçlar için en azından karşılanabilecek suyu temin etme şansımız olacak. Yoksa elimizde şey de kalmayacak. Bu tam anlamıyla yine kurucumuz Nihat Bey'in şey vardır. Bu sermayede yemektir. Toprağın gitmesi bir sermaye kaybıdır. Ekonomide şu gerçeklidir. Sermayeden yiyorsanız sonucu iflastır. Yani bizim bu halimiz şu an itibariyle o anlamda bir iflasa giden iflasa, bizim... iflasa evet. doğru gidiyoruz, evet. sürükleniyoruz. Anlamadım. O nedenle Özellikle. sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılması, erozyon kontrol tedbirlerinin e, e, e, hayata geçirilmesi çok önemli. Su kullanımının azaltılması çok önemli. Özellikle kurak bölgelerde Su isteği yüksek mısır gibi mesela Konya'da en çok yapılan yanlış mısırın oraya getirilmesi su ihtiyacı yüksek bir bitki. E, mısır yetiştirirsiniz aradaki su kaynaklarını yok edersiniz. Oraya kuraklık isteği daha az verim toprağa azot miktarını bağlayacak e, e, bitkilerle üretim yapmak çok da e, şey, e, önemli. Bu tür yanlışlıklara tamamen katılıyorum. Arazi bozulumunun kendisi zaten insan eliyle olan bir tahribat, insanın neden olduğu bir tahribat. Bunu aza indirmenin Mutlaka yollarını aramalıyız. Bir anlamda şunu da söylemek istiyorum. Bugün hayatımızı ve gezegendeki herkesin hayatı toprağa bağlı. Hep her şeyi topraktan alıyoruz. Ama insan olduğu olarak toprağa ne veriyoruz dersek şu son yıllarda verdiğimiz ee, en fazla şey e, kirlilik. Gerek termik santrallerden çıkan kirlilik e, gerek arazi bir çöp alanı olarak attığımız kirlilik e, gereksek geçen bir istatistik e, yayınlandı mesela. Amerika'da bir ölçme yapılmış. Sadece korunan alanlarda milli parklarda, milli parklara günlük bırakılan e, plastik miktarı e, bin ton. Düşünebiliyor musunuz? Her gün bu kadar e, pi, pi, plastik bırakılması demek, e, o doğada ayrışması, doğadaki doğanın işlevini, toprağın özelliklerini tamamen bozacak bir ortam yaratıyorsun. Ee, o nedenle peki, Türkiye'de yapılacak çok şey var. Peki, e, ya konuşmak istediğim, sormak istediğim notlar aldım Hikmet abi. Bir sürü sorun var dünyada bu. İşten kaç kişiye etkilenecek olumsuz işte yer değiştirmek zorunda kalacak insanlar Türkiye'de yani inanılmaz sorun büyük e, ama vaktimizin sonuna geldik ben o yüzden kısaca şöyle e, şey yapayım son, son, son sözünü alıp bağlayacağım şey. sonra temin vakfının yerine önemine bağlayacağım bu, buyurun e, 2.7 milyar insan şu an çölleşme tehlikede altında e, hı bunu, hı. bu tüfusu 4 milyara çıkacak ee, ve bunun sonucunda da e, göçlerin artacağı şu an için 700 milyon e, insan şey, göç. Ve bu alanlar dünya gıda ihtiyacımız açısından Normal hayvan varlığımızın %50 tarımsal varlığı arazilerinin %44'ü bu köleleşme riski, yüksek kurak alanlarda yer alıyor. Hı hı. Eh, gerçekten tablo çok vahim. Yani e, iyileşeceğine iyiye gideceğine e, hem Yer küre açısından hem de Türkiye açısından e, işlerin daha da vahim hale geldiğini söylemek mümkün. E, ben bu işleri Tema Vakfı ile başladım. E, tema Vakfından öğrendim çoğu şeyi. Tema Vakfı bence Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi istikrarlı bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde bu projelerine devam ediyor. Tema Vakfı ne kadar güçlü olursa bu konudaki mücadelesinde o kadar sürdürecektir. E, diyelim herkesi temaya gönüllü olmaya davet edelim. Son soru temanın gönüllü sayısı 1 milyona ulaştı mı? E, rahmetli Toprak dedemizin hayaliydi. E, henüz ulaşmadı ama çok kısa zamanda ulaşacak diye tahmin ediyorum. Evet, Kaç olsayın? Şu an itibariyle 880 bin civarında gönüllümüz var. Uh -huh. e, bu yılın sonunda inşallah e, halkımızın, e, vatandaşlarımızın tema vakfına iyi olmasıyla bir milyona ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah değil. bir an önce. Tema, tema vakfı demek hayata sahip çıkmak demek, çocuklarımızın hayatına sahip çıkmak demek, torunlarımızın haklarını korumak demek. Onları ne kadar seviyorsak şimdiden o kadar çok harekete geçmemiz Çok çok teşekkür ederim. E, Tema Vakfı kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Hikmet Öztürk'te toprağın önemine değindik. 17 Haziran vesilesiyle Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günün'ün konuştuk. Ağzına sağlık, emeğine sağlık e, Hikmet abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir...